Merhabalar, Bir Söz Küçük'ün program, programında hoş geldiniz. Ben Beren, Cihan, Emre, Lara, Anıl ve Olcan'la buradayız. Ee, bugün biraz daha farklı bir program yapacağız. Aslında uzun bir süredir yapmıyorduk böyle bir program. Bugün bir çocuk hakları problemini tartışmak yerine... ...kendi kendimizin konu olup sohbeti çekti bir program yapacağız. Ve e, son aylarda ne yaptık, hangi atölyelere katıldık... ...nasıl çalışmalar yaptık, hangi sivil toplum örgütlerine gittik... ...bunları konuşacağız. Ee, isterseniz gittiğimiz birkaç sizi toplum örgütünden ve kuruluştan teker teker konuşmaya başlayalım. Örneğin Başak Kültür Sanata gitmiştik. Bu konuda söylemek isteyen biri var mı? Yani aslında çok eğlenceliydi bizim için. Hani oradaki atölyelere de katıldık. Oradaki çocuklarla birlikte işte hikaye atölyesine katıldık, hikaye yazdık. Aslında orada hani ne kadar güzel bir şey yaptıklarını ee, ...biz de e, eşlik ettik... ...hani beraber yaptık... ...oradaki insanlar arasında tanıştık... ...hatta bir programda e, çektik onlarla birlikte... E, ...yani güzeldi... ...genel olarak... Yani ...ben böyle düşünüyorum... Ee, evet ben... E, ...kendim Başak Kültür Sanat'taki atölyeye... ...katılamamıştım ama... ...sizlerin de anlattığı kadarıyla gayet güzeldi... Ee, evet. ...Anıl sen mi bir şey söylemek istiyorsun? Ee, bir atölye yapmıştık... ...sanırım bir hikayeyi tamamlamıştık... ...sonunu getirmiştik hikayenin. Ee, nasıl bir hikaye olduğunu tam anlam hatırlamıyorum ama... E, ...hatırladığım kadarıyla... ...bir kral veya beylik vardı. Ee, bu... ...gelen, yani kuyuya gelen diğer beyliğin... E, ...insanlarını, halkını geri gönderi geri gönderiyorlardı. sonda bir savaş çıkıyordu. Ama işte devamını hatırlamadığım için... Getiremem devamına. Ee, bu çalışma aslında biraz yaratıcı yazarlık gibi bir çalışma evet. değil mi? Ee, Onla da mesela hikayeyi başlatıyor, son hep birlikte de devam etti görselinde evet. miydi? Ee, hikaye böyleydi. Ee, bize bir başlık verdiler, giriş bölümünü verdiler, gelişmeyi ve sonucu bizden yazmamız istediler. Biz de e, çoğu kişi olarak bunu tamamladık. Evet. Mesela oradaki ortam ve e, yani ortam da çok güzeldi. Oradaki e, çocuklar ve insanlar. <gülüyor> e, o yüzden çok güzel geçti. Evet, Başak Kültür Sanat hepimizin de konuştuğu gibi gayet güzeldi. Cihan senin söyleyeceğim bir şey var mı? Ben Başak Kültür Sanatı'na gitmemiştim ama anlattıklarına Hı. göre güzel geçti. Evet, aslında yakın bir zaman hatta bugün gittiğimiz eğitim reformu girişimine geçebiliriz aslında. Orada epeyce bir uzun süre bulunduk değil mi? Evet. Oldukça şey konuştuk. Eğitim reformu girişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl buldunuz orayı? Ee, aslında eğitim için doğru kararlar eğitim için doğru kararlar veren e, bir vakıf mı? <gülüyor> yani kuruluş Gidişim. gibi. Evet Gidişim. kuruluş. Gidişim. Ee, sanırım jüri ve ha hakemlerle çalışıyorlar ee, ve de iyi örnekler konferansına e, katılıyorlar. Ve mesela e, Milli Eğitim Bakanlığı'na e, gidip e, bazı yani özellikle ee, yakın gündemde olan, yakın zamanda gündemde olan işte ne bileyim 4 art 4 e, artı 4 sorunları ya da e, küçüklerin so, e, ya, okula başlama yaşıyla ilgili şeyleri e, Milli Eğitim Bakanlığı ile gidip konuşuyorlar. Yani aslında bizim sorunlarımıza biraz daha hani böyle... E, mi... ...daha üst işte kademeleri... Mi? ...yani milli eğitimi ...işte e, belirtiyor aslında işte... ...hani bu konuda böyle böyle olsa... ...daha da iyi olur e, denilen şeyleri aslında... E, ...bir üst kademeye iletiyorlar diyeyim aslında... ...bizim dilimiz oluyorlar... ...yani yaptıkları işte güzel bence. Ve kuruluş aynı zamanda... E, ...20 vakıftan para alıyor... ...Sabancı'ya bağlı ama tamamıyla bağımsız... ...kimse onlara ne yapması gerektiğini söyleyemiyor... ...kendi e, şeyleri... E, ...bakış açısı tarafından... Milli eğitime gerekirse bir şeyler iletiyorlar ve e, konferansları düzenleniyor. Öğretmenler iyi örnekleri götürüyorlar. Bunları seçip konferansta söylüyorlar. Evet aslında çok ilginç değil mi? Çünkü biz hepimiz şu an bu odadaki herkes öğrenciyiz ama... E, ...ilginç Türkiye'de yaşıyoruz ve bu odadaki... E, Kişiler arasında galiba iki grup, iki eğitim sisteminde yaşamış kişiler var. 4 x 4 x eğitim görenler var ve işte bundan önceki programda eğitim sisteminde eğitim görenler var. Yani eğitim sistemimiz çok hızlı değişiyor ve biz öğrenciler bunu kesinlikle takip edemiyoruz. Velilerimiz bile takip edemiyor. Bir sabah uyanıyoruz, işte Milli Eğitim Bakanımız program değişti artık şöyle olacak diyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu iyi mi, kötü mü? Sizi nasıl etkiliyor bu? Bence yani e, mesela dört artı dört artı dörtten gidersek... E, ...biz mesela çok hazırlıksız yakalanmıştık. Dördüncü sınıftaydım ben. Ve e, 5 sınıfa geçerken bir anda siz ortaokulsunuz dediler. Yani hiç beklemiyorduk bunu. İşte biz daha ilkokuldaydık. E, ve yani bir anda ortaokula geçince falan hocalar bile değişti yani. Ve siz artık ortaokulsunuz diye bunu bize karşı da biraz kullandılar aslında. Ve yani hazırlıksız yakalandığımız için... Ee, yani Size garipti. Size karşı derken artık daha çok ödev alacaksınız gibi bir şey mi? Yok hayır yani e, mesela e, siz artık ortaokulsunuz çocuklar bunu yapmamalısınız şeklindeydi. Hmm, büyüdüğünüz gibi. E, evet. Bir anda ama bir sene fark et diyor sadece ve bir de e, orada bize eğitim reform girişiminde e, siz de hatırlıyorsunuz hani bize esas anlatılan e, Türkiye'deki eğitim sisteminin eğitim önceliğinden çok siyasi öncelikten dolayı değişmesi aslında. Hani belli bir e, kitlelere belli bir e, düşüncelere empoze edilmeye çalışıyor ve bundan dolayı da değişen iktidarlar boyunca dolayısıyla eğitim sistemleri değişmek zorunda kalıyor gibi hani bundan önceki... ...iktidar kimse şimdi o geldi... ...şimdi değişiyor falan şeklinde... ...hani bunda da biraz... E, ...günah keçisi değil de... E, ...yani kurban biz oluyoruz... Doğru, ...lafın doğrusu bu... Hani ...öğrenciler ders çalışmak zorunda kalıyorlar ve... ...eğitim sistemle iki yılda bir değişiyor... E, ...sen ne düşünüyorsun CİN'in? Ee, mesela bunlar olurken şey... ...mesela ortaokul falan diyorlardı ya... Hı. ...o zaman mesela sen şunu yapmamalısın diyorlar... ...sen de onu yapmıyorsun... ...o zaman da çocukluğunu yaşayamıyorsun yani... ...o da var... Evet. Sen bir, şey ee, <gülüyor> demin... sen bir şey demek istiyor musun Yok. olacak? Yok. Daha demin sen söyleyin. Ya. Yani hem iyi olmuş olsa hani bu getirdikleri sistem neden iki senede bir değiştirme ihtiyacı duysunlar? Yani böyle her sene her sene işte bu sistemi değiştirerek nereye kadar gider bilemiyorum. Yani bunda tabii ki etkilenen çocuklar oluyor. İşte zarar gören hani çocuklar oluyor ama hani artık bunu da hani bizim tepkilerimizde ...karşı koymamız lazım, yani tepki göstermemiz lazım... ...sonuçta bundan etkilenen biziz. Ee, bir de... ...bu fikirleri, yani bu kombinasyon fikirlerini... ...mesela 4 artı 4, 8 artı 0... ...5 artı 3 gibi... E, ...yani kim buluyor bunları... Onu, ...onu merak ediyorum... ...hani oturan birisi artık biz bunu değiştirmemiz... ...giderek ayağa kalkıp hani... ...Milliyetin Bakanlığı'na gitmiyor herhalde. Evet aslında belki burada söylemek doğru olur... E, bu, o gün, bugün orada konuşurken de örnek verilmişti. Hani e, bir internet web sitesinde bilmiyorum adını vermek doğru olurum ama hani bununla ilgili dalga geçilmişti. İşte 4 artı 0, 5 artı 7, 4 <gülüyor> <tarz> 2. artı 2. <gülüyor> <lütfen. gülüyor> evet. İşte futbol taktikleri gibi. İşte tak bir makine yapmış. Düğmesine basınca rastgele kombinasyon üretiyor. Eğitim sistemi değişiyor gibi. E, gerçekten bu ülkemizin ne kadar trajikomik bir eğitim sistemi olduğunu da gösteriyor. Evet. Bunun dışında um, konuştuğumuz başka bir şey var mıydı? Dershaneleri evet, dershaneleri evet dershaneleri konuştuk. Aramızda dershaneye giden var mı? Ben evet. gidiyorum. Ben de evet ben de geçen yıl gitmiştim. Dershaneyi seviyor muyuz diye bir soru sorayım. Biraz zor bir soru olabilir ama. Yani ben konuşayım isterseniz evet. ben gittiğim için. Yani dershane e, iyi diyebilirim. Yani kendi açım söyleyeyim ben bunu. Yani sonuçta okulda verdikleri eğitimle kıyasladığım zaman arasında uçurum var. Yani e, daha detay ya Hatta ama söylemeyeyim onu şimdi okulda şey olmasın. <gülüyor> yani e, kıyasladığım zaman gerçekten uçurum oluyor aralarında. Yani dershanede gördüğüm eğitimle okulda gördüğüm eğitim. Yani sonuçta bu eğitim sisteminde e, baktığımız zaman okulda ver verdikleri eğitimle benim e, bir yere gidemeyeceğim bir yol aşama ama hani kat edemeyeceğim e, açık ve net e, bu yüzden hani ben tarafta diyebilirim yani kendi açımdan söylüyor, söylüyorum bunu evet aslında hani öğrenciye koydu baskıdan dolayı e, öğrencilerin evet biraz taraftar olması zor ama ...ya ne yazık ki ülkemizdeki eğitim sisteminden dolayı... ...dershaneyi ben kaçınılmaz olarak görüyorum. Ya Orada da aslında evet. çok güzel anlatılmıştı. Bilmiyorum, şimdi anlatmaya yeter zaman zor mu ama... ...herhalde anlatılabilir bu arz talep ilgilerinden bahsetmişti. Eğer dershaneleri kapatırlarsa dolayısıyla arzı azalacak... ...ama Hı -hı. talep aynı kalacağından fiyat artacak. Kısacası kara borsası oluşacak dershanenin özel derslerle. Hani önüne geçilemez, ondan dolayı engellemek... ...yasalarla engellemek çok da doğru değil... Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce yasalarla engellemek bir işe yarayabilir mi? Bence yarayamaz. Yani. Bazı üniversite veya lise geçiş sınavlarında da hatta nasıl desem açık uçlu sınav açık uçlu sınav. Yazılı, evet Hı. açık uçlu sınav soruları olacakmış. Bence yine de bu sefer dershane test çözdürmek yerine açık uçlu sınavlar yapabilir bu yüzden de bence kanunlarla örnek içine vs yasalarla evet. aynen, yani, aynen. okulda verilen eğitimi aslında hani biraz daha ona hani yönelik e, çalışılırsa bu hani değişiklikler ona göre ona yönelik yapılırsa... hani a, asıl o zaman sorun çözüleceğine inanıyorum yani işte bu e, ...dershaneleri kapatarak işte sorunların çözüleceği değil de hani e, ne bileyim okuldaki eğitimin e, o işte çevrenin ya da ne bileyim farklı farklı hani, okulla ilgili aslında şey e, o verilen eğitim sisteminin değiştirilmesi e, bunu daha şey yap, e, yapabilir. Evet. E, eğitim reform girişiminin bitirmeden önce ben aslında şunu da e, sormak istiyorum. E, şimdi eğitim dedik. Bundan sonra bir daha eğitime gelmek olmaz herhalde. Bir bu eğitim işini bitirelim. Hı -hı. Şimdi Sömesi'deyiz biz. Hepimiz öğrenciyiz ama Sömesi'nin son 1-2 günü kaldı. Malum. E, bu hafta sonu bu hafta son e, şey hafta sonumuz olacak sömestr içerisinde ve eğitim başlayacak. E, ne düşünüyorsunuz bununla alakalı? Söyleyeceğiniz birkaç şey var mı belki tatil bitiyor, okullar başlıyor? Üzülüyor, evet, yok mu? üzüliyoruz üzüliyor muyuz? Evet. Sömestriniz nasıl geçti peki? geçti. Peki, yani mesela evet. biz ikinci dönem e, tabletle eğitime geçeceğiz ve nasıl olacağı konusunda en ufak bir fikrimiz bile yok. Yani hocalarımız bile bilmiyor. Hani onlar e, şey eğitimle aldılar ama işte nasıl olacağını sorduğun, e, sorduğumuzda biz de on, biz de bilmiyoruz diyorlar. Çünkü defterler kalacak, kitaplar kalacak ama bence böylece daha iyi. E, ne bileyim tabletlerden ona yönelik çalışmalar yapılabilir. Evet. Peki öyleyse, e, bundan sonraki konumuza geçelim. E, yakın bir zamanda yaptığımız, daha tam bitmedi ama... E, ...büyük bir yol katettik. E, söz Manifest, küçüğün manif manif evet. manifestomuz var, <gülüyor> söyleyemedim. Söz manifestomuz var. Aslında birkaç parçayı okumak istiyoruz değil mi? Okuyalım mı evet, size? Olabilir, okuyalım. Olacak Aslında sana koyarsan... Okurken şey gibi okuyalım. Yani biz bunu yaparken işte bir... E, ...başlık belirledik, işte e, o başlığa göre herkes sırayla e, cümlenin devamını getirdi. Aslında şimdi de hani öyle okursak daha da e, şey olur evet, hı, kişi, diye kişi söyleyeyim. Mi? Aynen mesela herkes e, kendi yazdığı cümleyi okuyormuş gibi söyle oku, Kendi yazdı. Ya da o zaman tamam direkt okuyalım. Çünkü yazdığımız burada evet. yok. Evet. Evet, galiba yani. şey evet. kim Anıl'la evet, Oğuzcan yazmadınız. Bir evet, de değil yazanlar... Evet. Başka hı hı. arkadaşlarımız da yazıyor. O yüzden arkadaşlar aradım, bence. Ben kısa bir bence. Ve zaten bu hepsi değil toparlanmış sanırım. Aralarından. Evet. Tamam o zaman şimdi. bir kısmını okuyalım. Söz küçüğüm, biz programcıları değiştirdi. Çünkü söylemek istediğimiz her şeyi artık daha rahat söylüyoruz. Kendimizi daha rahat ifade ediyoruz. Ve sesimizi duyurabildiğimizi biliyoruz. E, eskiden her şeyi ifade edemezken şimdi istediğimiz her şeyi ifade edebi edebilir. Rahat oluyorum. Her ne kadar yazımız küçük de olsa yaptığımız programlarla insanları bilinçlendirmek, diğer çocukların hayatında büyük farklar yaratabilmemizi yaratabileceğimizi biliyorum. Kendime güvenen düşüncelerimi ve sorularını net, radikal ve sorgulayıcı bir şekilde gözetmeyi öğretti. Peki aslında burada Oğulcan ve Anıl'ın düşünceleri yok. Belki onlar söylemek isterler birkaç söz. Söz küçüğüm, siz programcıları nasıl değiştirdi? Kısaca söyleyebilir misiniz acaba? Söz biz programcıları şöyle bir şekilde değiştirdi. İstediğimiz her şeyi bu radyo programı sayesinde söyleyebiliyoruz. Ayrıca bilmediğimiz şeyleri de öğrenebiliyoruz. Konuklarımız bazen bizim gibi çocuklar olabiliyor. Bazen bizden daha büyük bu söz küçüğünün teması olan insan hakları bölümünde daha üstün kişiler, daha bilgili kişiler oluyor. Bunlardan da bilgi öğrendikçe kendimizi geliştirmiş oluyoruz. Ee, aslında Olcan'ın dediği gibi bizim de söyleyemediklerimizi, yani önceden söyleyemediklerimizi şimdi söylememizi sağlıyor. Evet. Ayrıca da zaten e, konuklarımız bazıları büyük oldukları zaman, yetişkin oldukları zaman e, bilmediğimiz kelimeler söylüyorlar. Bu sayede de e, biz de kesip onları sorabiliyoruz. Bu sayede de e, bilmediğimiz kelimeleri anlayabiliyoruz. E, yani hem öğrenmemizi hem de bizi geliştirmemize sağladı bu program. Peki, e, Diyan e, istersen sen bunun altındaki söz küçüğünü neden mi seviyoruz kısmını oku. Yani söz Küçüğü'nü neden mi seviyoruz? Çünkü burası bir okul gibi ama ders değil. Hayatı anlatan eğlenceli bir okul ve önem önemlisi burada kendimizi olabiliyoruz. Çünkü sevgili Söz Küçüğü ekibimizi ve program yapmayı seviyoruz. Eğitici, eğlenceli, güzel ve herkes bu kadar da sıcakkanlı. Sesimizin nereye ulaşıyor? Uzay, uzay boşluğuna mı? Sonsuzluğa mı? kitlelere mi kulak kulaklarımızı mı beni kim dinliyor benimle kim sohbet etmek istiyor işte sözcü sözcüyü sözcüğüm söz söz bu yüzden seviyorum çünkü sesimizi kitlelere ulaştırıyor insanlar bizi dinliyor konuklarımızı konuklarımızı bizle sohbet ediyor evet e peki oğul Oğulcan ve Anıl sizin bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı? Söz neden seviyorsunuz? Söz küçüğünü e, az önceki soruda da belirttiğim gibi söz sevmemizin nedeni bilmediğimiz terimleri öğrenmek ve e, ana tema, yine aynı şekilde ana teması olan söz insan haklarının ne olduğunu, e, çocuk haklarının da ne olduğunu ve nasıl bir şey olduğunu öğrenmemizi sağlıyor bu söz küçüğünü. Bu yüzden seviyorum ben söz küçüğünü benim için Söz Küçün eğlenceli toplantıları gayet güzel. Pizza yediğimiz, da içtiğimiz bir radyo programı yap yani yapımcılarıyız biz. Bu yüzden ben çok seviyorum. Bütün yapımcılarını çok seviyorum. yani eğlenceli olduğu için ayrıca da öğren yani bir şeyler öğrendiğim için çok seviyorum Söz Küçün. Evet, zaten belki birazdan web sitemizden bahsederken pizza ve limonatalardan <gülüyor> evet. birazcık bahsedeceğiz. Ama ondan önce e, manifestomuzun bir kısmı daha kaldı. Lara okumak ister misin? Evet. Ee... Söz küçüğün sizin programınız. Belki de çocukların söyleyemediği, duyuramadığı fikirleri sizlere duymaya çalışıyoruz. İşleyişini ve yakışını bizim belirlediğimiz ve bizim sunduğumuz programlar çekiyoruz. İhmal edilen, un unutulan çocuk haklarını en eğlenceli bir şekilde size sunmaya çalışıyoruz. Söz bir bizim. Çünkü biz olduğumuz için söz küçüğün var. Ee, çocuksuz bir söz düşünemez. Yani Aslında bu hani... ...manifestoyu yazma amacımız... ...hani ben şöyle diyebilirim işte biz... E, ...hazirandan beri işte atölyeler düzen, düzenliyoruz sürekli... ...işte toplantılar yapıyoruz... ...hani bunların amacı işte... ...biraz daha böyle e, nasıl diyeyim... ...sesimizi daha geniş kitlelere doyurmak için aslında... ...yaptığımız işi daha iyi yapabilmek için... E, ...hani çabalıyoruz... ...hani bu işte manifesto yazma... E, ...işte şeylerimiz falan... ...işte e, aslında internet sitemize... ...hani koyacağız bunları... ...onun için de birazcık e, hazırladık gibi... ...yani... E, amacımızı hani daha iyi yapabilmek için sesimiz daha iyi duyurabilmek için de hazırladık bu manifestoları. E, peki öyleyse e, zamanımız da azalmış. Öyleyse biraz e, web sitemizden bahsedelim istiyorum ben. E, e, web sitemiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Web sitemizi yakın bir zamanda hazırlamaya başladık ve bence gayet güzel oldu. Tasarımını biraz birlikte yaptık. Renklerini birlikte seçtik değil mi? Hı -hı. Evet hmm. bence çok yararlı bir web sitesi çünkü e, bizde hiç tanımayan birisi o siteye baktığında e, bizim amacımızı işte neler yaptığımızı bu, e, 2008'den bu yana neler yaptığımızı e, öğrenebilir okuyabilir ve bir sürü e, bilgi de öğrenebilir bizim hakkımızda. E, peki e, tamam. Peki web sitesine manifesto'muzu koyacağız, bizim fotoğraflarımızı koyacağız. Bunun dışında işte sözküçün hikayesiyle ilgili yazdığımız birkaç şey vardı. Hatırlıyor musunuz? Bunlar bunları bunlardan bahsedelim mi? Çünkü onlar çok eğlenceliydi bence. Biraz sığdırmaya çalışırken kısaldı ama Cihan sen kendininkini hatırlıyor musun? Ee, pek hatırlamıyorum da. Ha. Şey. Yıl hatırlayan var mı? Yok mu? Peki haklısınız. Ben de aslında kendiminkini hatırlamıyorum. Ee, öyleyse şeyden bahsedelim. Ee, neydi onun adı? Info... İn infografi. Infografi. infografi infografi yapmıştık. Oradaki şeyleri hatırlıyor musunuz? Çok eğlenceli şeyler evet. vardı. Evet. de kaç tane canlı kayıt, kaç tane bant ve kaç tane tekrar yaptığımız, kaç pizza, kaç limonata yediğimiz ve kaç konuk çağırdığımız, bunların kaçının çocuk olduğunun ki kaçının yetişkin olduğu yazıyordu. E tabi bunlar biraz atmosfer sayılır sanki değil mi? Yani. Öyle yazdık biraz. Ya ama aynı zamanda hani bu sadece bir bilgilendirici bir site değil aynı zamanda girdiğiniz zaman eğlenebileceğiniz gibi hani site gibi düşünebilirsiniz yani. Evet çünkü bizi yansıtıyor ve bizi gerçekten ekip için de çok eğlenceli. Yani bir fotoğraflarımız da olacak sanırım evet. orada. Ee, Çekindiğimiz yerlerde çekindiğimiz fotoğraflar ve de eğlenceli anlar. Onu yaparken bir şeyde de dikkat ettik. Yani bazı şeyleri de bizi uyardı. Konukların 400 konuğun sadece yüzlü çocuk olması bizi çok dikkat çekti. Yani yetişkin, yetişkinlere değil de daha çok bir sonraki konuklarda yani devamlı konuklarda yetişkin değil de çocuklara öncelik vereceğiz. Bu konuda da bizi uyardı infografi. Peki bunun dışında web sitemize bir şey koyduk mu? E, tasarımını yaparken biraz şey hatırlıyor musun? En başlarda ilk defa e, ilk tasarım aşamasını yaparken birlikte oylayarak seçmiştik falan. Evet. Evet. E, bunun hakkında söylemek istediğiniz ya bir şey var mı? Ama hani şey olmuştu sonunda. Hani e, Az oy alan seçilmişti yani. Ya evet. E, arka işte plan hani nasıl diyeyim herkes beyaz, beyaz olsun demişti ama azınlık işte. ...arka plan işte değiştirilsin... ...hani daha renkli, daha eğlenceli olsun dediğinde... E, ...sonunda... ...işte ona karar verili... ...daha eğlenceli olacağına inandığımız için... ...biraz daha farklı tasarladık. Ama hani... ...işte şu kendi hikayemiz de var... ...ben onu da hani söyleyebilirim... ...kendi düşüncelerimiz, kendi bölümlerimiz... ...hani girdiğiniz zaman siz de işte... ...benim hakkımda ya da işte... ...Beren'in hakkında, e, Anıl'ın hakkında... E, e, ...okuyor... Hani Ist, merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz. İşte Anıl'ın kendi e, yazdığı diyeyim. işte e, yazıları okuyabilirsiniz. Yani merak, merak bizim hakkımızda merak edebileceğiniz her şeyi öğrenebilirsiniz. Ee, örnek vereyim ben. Ee, mesela ben kendimle alakalı e, burada radyoya ilk geldiğim zamanlar değil de ee, yaşadığım bir hadise hakkında yazmıştım. Çok eğlenceliydi bir gün işte. Hiç hazırlıksız geldiğim bir günde hem Gözde abla geç gelmişti hem birlikte gireceğimiz Gizem geç gelmişti. Ee, ve ve konuğumuzla telefondan bağlanıyorduk. Yüzde görme şansım yoktu ve program canlıydı. Ve bir şekilde çok zorluk çekmiştik. Sonra Gizem yarı zamanda gelmişti. Gerçekten çok garip bir programdı ama güzeldi. Sonunda dinlediğimde güzel bir program çektiğimizi... Ee, anladım. Sizin belki kısaca bahsetmek istediğiniz... Hani atölyelerde e, şunu da yaşadık işte e, sistemize koyacağımız eski programlarımız da olacak. E, evet. Orada hani kendimiz işte e, eski ilk programlarımızı e, işte dinlediğimiz zaman ne kadar eğlendiğimizi aslında ne kadar yol kat ettiğimizi de gördük. Hani benim için şahsen çok eğlenceliydi. Ben o bölümde çok eğlendim yani. ilk programımı dinlediğimde e, bana çok ilginç gelmişti. Çok değiş. Yani umarım diğer arkadaşlar bunu fark etmiştir sanırım. Evet, ya ben aslında arşiv bölümünü çok beğendim. Çünkü aslında bu sözküçüğün bence çok önemli e, olması Hı. gereken bir parçasıydı ama eksikti. Hani şu an o siteye giren kişi e, bütün e, eski programlar dahil programlarımızı dinleyebilecek, konularını görebilecek konuklarıyla beraber. E, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Çünkü bir dakikamız kaldı. E, i̇sterseniz şöyle sırayla son bir görüşleri alalım. Olacaksın sen. E, site hakkında konuştuğumuz zaman e, siteli zaten bazı insanlar e, okumayı sevmiyor. Bunun için de şöyle bir şey infografi yaptık. Infografiyi, e, şey söz küçüğün ekibi olarak incelediğimizde iki dakikada hiç bilmiyormuş gibi baktığımızda iki dakika içinde söz küçünü tanımış ve bilgi sahibi olmuş olduk. E, başka son olarak söylemek isteyen biri, bir şey var mı? E, şey sitenin ben arşivini senin gibi çok beğenmiştim bir de eski programları şey bilmiyordum ben onları dinlediğimde çok beğenmiştim yani ben şey diyebilirim bu işte e, hazırlık süreci atölye süreci işte e, beraber toplanıp eğlenme süreci benim için çok hani güzeldi e, eğlenceli de aynı zamanda hani e, hem de öğreticiydi diyebilirim çünkü biz bu a, atölyeleri karış, hani, katıldığımızda işte yani bugün bile olsa ben hani işte bu eğitim reformu girişimleri e, atölyesine gittiğim zaman ya da e, toplum gönülleri vakfına gittiğimiz zaman ben hani yeni yeni şeyler öğrendiğimde farkına vardım ee, ve e, şunu da söylemeyen, söylemeden geçmeyelim ee, internet sitemizi e, söyleyelim www.çocukçalışmalari.vix.com slash sözküçün radyo ee, adresine de göz atabilirsiniz peki e, öyleyse bir sözküçün programından sonuna gelmiş, gelmiş olduk e hafta yine aynı saatte dinleyicilerimiz sizi burada bekliyoruz. E görüşleriniz için sözküçünradio.com adresine mail atabilirsiniz. E i̇yi günler dileriz. Hoşça